Ahkâm-ı denir. Bunlara Efâli mükellefin de denilmektedir. Efâli mükellefin sekizdir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh ve müfsit. 1. Farz. Allahü Teâlâ'nın yapılmasını ayet-i kerîme ile açıkça ve kesin olarak emrettiği şeylere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 Besmele çekmek, sünnettir. 4. Müstehab Buna, mendub, adab da denir. Sünnet-i gayr -i müekkede hükmündedir. Peygamber efendimizin ömründe, bir iki kere dahi olsa yaptıkları ve sevdikleri, beğendikleri hususlardır. Yeni doğan çocuğa, yedinci gün isim koymak, erkek ve kız çocuğu için akika hayvanı kesmek,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 İftitaḥ tekbiri ile başlanır. Yani erkeklerin ellerini kulaklarına kaldırıp göbek altına indirirken Allahu Ekber demeleriyle başlanır. Son oturuşta başı sağ ve sol omuzlara döndürüp selam verilerek bitirilir. 3. İslamın beş şartından üçüncüsü malının zekatını vermektir.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 uşru verilir. Diğer üç zekat nisap miktarı olduktan, bir sene sonra verilir. 4. İslam'ın beş şartından, dördüncüsü, Ramazan-ı Şerif ayında, her gün oruç tutmaktır. Oruç tutmaya, saum denir. Saum lugatte bir şeyi bir şeyden korumak demektir. İslamiyet'te şartlarını gözeterek,